Yine bilinmesi gereken değerli kardeşim e, mesele nedir? Hesap defteri verildikten sonra insan bazı şeyleri inkar edecek. Defterde yazılanları inkar edecek. Diyecek bu melekler benim hakkımda bunu uydurmuş. Bu şahitler yalan konuşuyor. Doğru konuşmuyor diyerekten Allah azze ve celle itiraz etmek isteyecek. Protesto etmek isteyecek. Efendimi inkar etmeye çalışacak. Bunun üzerine Allah azze ve celle o kişinin ağzını kapattıracak, bühürletecek, ağzı kapatılacak ve konuşamayacak ve elleri bunun üzerine konuşmaya başlayacak. Allah Azze ve Celle o kişinin ellerini konuşmaya harekete geçirecek. Bu insan artık elleri konuşacak diyecek falan saatte şunu yaptım falan saatte şun şuraya gitti falan saatte şu zulmü yaptı, şu hırsızlığı yaptı, şu günahı işledi diyerekten tek tek bunları söyleyecek. Ve ayakları da şahitlik edecek. Öbür vücut parçaları da şahitlik edecek ve evet öyle yaptı, evet böyle yaptı direkten tasdik edecekler, şahitlik edecekler. Ve yani değerli kardeşim asla o kişi kurtuluşa eremeyecek. Yani o her türlü oyun da yapsa, senaryolarda çevirse neticede bütün yalancılığı da ortaya çıkacağını anlıyoruz. Ve şimdi hesaba geçiyoruz. Abel defterler verildikten sonra hesap olacak. Hesap nasıl geçecek? Dedi ki Allah Azze ve Celle çok hızlı hesabı görecek. Herkes de, herkes de aynı anda, aynı hızda, aynı tercümansız aracısız olarak herkes de aynı anda konuşacak. Ve bu da değerli kardeşim Mahşer Gününün en önemli, en kilit noktası anıdır. Çünkü o hesap yerinde. Kişinin cennete mi gidecek, cehennem mi akıbeti olacak, onun verileceği olan nedir? Kararıdır. O yüzden değerli kardeşim, Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de ve hesap gününde buyuruyor ki, Aksahullahu اللّٰهُ وَنَسُوهُ Onlar hatalarını unuttular. Ama Allah Azze ve Celle o gün her şeyi tek tek sayacak. Ey kulum diyecek falan saatte falan yerde bunu yaptın. Ey kulum falan yerde falan saatte Şöyle günah işledin Şöyle haram işledin diyerekten tek tek sayacak Diyecek ki vay halime benim Burada her şey hesaplanılıyor Hiçbir şey bırakılmamış Amel defterinde her şey yazılmış Bütün küçüklere kadar yazılmış Affedersen kaç defa VC'ye girmişsin Kaç defa oturmuşsun Kaç defa yatmışsın Kaç saniye nefes almışsın Hepsinin yazılacağını orada görecek O yüzden değerli kardeşim İlk hesaba çekilen olanların da zümrelerin şehit, alim ve zengin insanların olacağını hadis-i şerifte bildiriyor. Ve ilk bunlar hesabı verildiği zaman şehide soracak Allah Azze ve Celle ne hal üzeresin dediğinde şehit diyecek ki ey Allah'ım gördüğün gibi yaralar içindeyim, kanlar akıttım senin için, senin yolunda mücadele ettim, öldürdüm, en sonunda şehit oldum deyince Allah Azze ve Celle diyecek ki kezeb Yalan söyledin. Sen sadece savaştın, insanlar sana kuvvetli, kahraman, cesur desinler diye savaştın. Le Ve onu da sana söylettirdiler. Yani insanlar seni övdüler, onlar için mücadele etmiştin. O sözün mükafatını almak için senin mücadelendi. O yüzden de onlar, insanlar da sana o mükafatı dünyada verdiler. Sen ölünce sana ne cesur dediler, ne kahraman dediler. Ve mükafatını o insanlardan aldın. Şimdi alın bunu yüzüstü cehenneme atın diyerekten emredecek. Bunun üzerine alim gelecek. Diyecek sen ne hal üzereydin? Diyecek ki Allah'ım ben senin için kitabını okudum. Öğrendim ve öğrettim. İnsanlara bunu okudum ve öğrettim deyince Allah Azze ve Celle diyecek yalan söylüyorsun. Kezeb'te yalan söylüyorsun. Sen bunu sadece yaptın insanlar sana alim desinler. Ne kadar bilgilidir dedir, desinler diye yaptın. Ve onlar da dünyada sana bunu söylediler. Yani sen dünyada beklemiş olduğun mükafatını aldın. Bugün benim yanımda sana mükafat bir şey yok. Alın bunu yüzüstü cehenneme atın diyecek. Sonra zengin adamı getirecekler. Sen ne haldesin diyecek ey Allah'ım sen bana vermiş oldun malla her şeyi infak ettim, sadakalar dağıttım, zekatlar verdim, hayırlar yaptım deyince, diyecek ki yalan söylüyorsun, sen onu benim için yapmadın, insanlar sana ne bonkerdir, ne cömerttir desinler diye yaptın. Ve onun mükafatını da dünyada gördün. İnsanlar sana herkes bonker dedi, cesur dedi, ne kadar eli açık dedi. Ve o mükafatı da ahiret günü artık alamayacaksın. Çünkü dünyada sana ben o mükafatını verdirmiştim. İnsanlar sana söylediler bunu. Alın atın bunu yüzüstü buyuracak. O yüzden değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim, çok önemlidir hesap gününde kafirleri Allah Azze ve Celle detaylı soracak. Detayına kadar inecek. Müslüman olan bir insana ise ameli salih olan insana ise detaylarına girmeyecek. Detaylarına girmeyecek ve hesap bittikten sonra Müslüman kuluna diyecek hesabı bittikten sonra alın bunu da cennetine cennetime götürün cennetime koyun deyince tam götürürken diyecekler bir dakika kulum hatırlıyor musun falan gün şöyle şöyle günah işledin hatırlıyor musun kulum böyle böyle günah işledin deyince kul diyecek ki, Allah Allah'ım hani benim hesabım bitmişti sen benim hesabımı görmüştün niye şimdi bunları söylüyorsun deyince diyecek ki bunları sana hatırlatıyorum Allah gafil değil Unutkan değil. Allah. Rahmetimin ne kadar büyük, sadık kullarımı olduğunu görmen için. Yani Allah Azze ve Celle haberdardır, ama bunları da örttüğünden haberin olsun. Allah, Allah Azze ve Celle bunu da örttüğünü bağışladığını bilmen lazım. O yüzden Aleyhisselatu Vesselam buyurur ki kim bir kardeşti kardeşinin hacetini, kim bir kardeşinin sıkıntısını giderirse. Allah Azze ve Celle de ahiret günü onun sıkıntılarından bir sıkıntıyı gidereceğini bildiriyor. O yüzden değerli kardeşim kafire gelince suyun dahi hesabını sorulacak. Halbuki su içmek helaldir. Mübahtır, haram değildir. Ama ona günah olarak yazılmıştır. Kafiri su içtiği zaman ona su içmek bile haram olmuştur. Çünkü Allah Azze ve Celle'ye ahdini, sözünü, vefalığını bozduğundan dolayı, ihanet ettiğinden dolayı, kulluk vazifesini yapmadığından dolayı Allah Azze ve Celle onu ne yapacak? Suyun dahi hesabını soracak ondan. En tef detaylı teferruatına kadar bütün saniyelerin hayatındaki saniyelerinin hesabını soracak. Ve yine değerli kardeşim, Hesap saatinde, hesap gününde Allah azze ve celle şahitler getirecek. Fussilet suresinin 20. ayetinde geçtiği gibi o gün şahitler çağrılacak. O gün şahitlerin şahitlik yapacağı gündür. Ve her şahit sadece doğruları söylemekten başka bir şey yoktur. Hesap gününde kısaslar olacak. Kısaslar orada olacak, haksızlıklar, zulümler o hesap gününde çözülecek. Yani Allah azze ve celle hesap günü sadece Allah'ın hakkını hesaba çekmeyecek. İnsanlar arasındaki olan husumeti de orada çözecek. Kim kime bir zulüm yapmışsa, kim kime bir haksızlık yapmışsa onun hesabını Allah'ın huzurunda verecek ve ya ona günahları alınacak ve devredilecek ya da hasenatları alınıp diğerine verilecek. Aleyhissalatu vesselam bilir ki hatta iki keçi diyor. Birisi boynuzlu, diğeri boynuzsuz. Dünyada boynuzlu keçi, boynuzsuz kesiye, keçiye haksız yere vurmuşsa onun hesabını keçi dahi ahiret günü vereceğini bildirmektedir. Ve değerli kardeşim, o gün hesap gününde Allah'ın rahmetine İnsanların en çok mühtaç olduğu an olacaktır. Allah Azze ve Celle'nin rahmetine o gün insanların en çok en sıkıntılı bir şekilde ihtiyaç olacağı gündür. Öyle ise değerli kardeşim, hesap anında Allah Azze ve Celle sana merhamet etmesi için rahmetli davranması için ne tür çalışma yapıyorsun bu dünyada düşünmen lazım. Çünkü Allah Azze ve Celle Buyurur ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle kime merhamet edecek? Merhametli olanlara merhamet edecek. Kardeşinin sıkıntısını gidenenlere merhamet edecek. Af edenlere ahiret güne merhametiyle karşılık verecek. O yüzden şimdiden Allah'ın rahmetini ahiret günü kazanman için elde sahip olabilmen için bu dünyadaki ameline bak. Eğer insanlara sert davranıyorsan, katı bir sözle davranıyorsan, katı hareketleriyle de davranıyorsan, bil ki ahiret günü Allah Azze ve Celle de sana katı olacak. Ve insanlara ne kadar hoşgörüyle, ne kadar iyi niyetle, ne kadar merhametli davranırsan, o kadar da ahiret günü insanların Allah'ın rahmetine ihtiyaç olduğu anda, Allah Azze ve Celle de sana merhamet edecek. Bunu da anladıktan sonra, hesapları yapıldıktan sonra bitirildikten sonra alimler der ki bir de mizan var terazi vardır terazi de Allah Azze ve Celle'nin adaletindendir hikmetlerinden bir tanesidir ve terazinin peygamber aleyhissalatü vesselam buyurur ki iki tane kefesi olacak sağda ve solda kefesi olacak ve orada ameller tartılacak ve terazinin ağzı olacak Aleyhisselatü Vesselam biliyor ki o terazinin, mizanın neyi olacak? Ağzı olacak, dili olacak ve o konuşacak. Ve orada ne tartılacak? Ameller tartılacak. Orada ameller tartılacak ve El-veznu yevme izin hak buyuruyor Allah Azze ve Celle. O gün terazi haktır diyor. Yani gerçekten terazin olacağını bildirmektedir. Ve yine aleyhisselatu vesselam Ebu Hureyre hadisinde buyurduğu gibi Kelimetani hafifetani alellisani taqilatan fil mizani habibatani ilar rahmani subhanallahi ve bihamdihi subhanallahi alazim mutefakun alay buyurduğu gibi iki kelime vardır diyor dilde çok kolaydır terazide ise yani ahiret gündeki şu terazi kastı nedir ağır gelecek o iki kelime ve rahmana da yani Allah azze ve celle'de bu iki kelime çok sevimlidir neymiş o iki kelime Subhanallah ve bihamdhi Subhanallah il bu kelime kişi söyledikçe ameli dilinde kolaylaşıyor ve terazisinde bu kelime çok ağır gelecek ve aynızda değerli kardeşim Allah Azze ve Celle rahmanında böylelikle hoşnutunu kazanmış olacak ve değerli kardeşim e, değerli kardeşlerim. Alimler tabi tartışmışlar aralarında. Ne tartılacak? Allah Azze ve Celle terazide neyi tartılacak? Bu konuda üç tane görüş vardır. Üç tane görüş vardır. Birinci görüş der ki değerli kardeşim o gün ameller tartılacak. iki amelin kendisi tartılacak birincisi. ikincisi amel defteri tartılacak. Üçüncüsü ise kişi Ameliyle beraber tartılacak. Yani hem o da hem de ameli beraberce tartılacak diye konulacak. Ve değerli kardeşim, peki neden teraziye gerek var? Hesaptan sonra neden tekrar bir hesaptan sonra terazide de amellerin tartılacağı ve o da kişinin tartılacağı, yapmış olduğu amel defterinin tartılmasının hikmeti nedir diye cevap diye soru sorulduğunda denilecek ki bu da. Allah Azze ve Celle'nin tam bir şekilde adaletini gösteriyor. Kimse zerre kadar zulüm etmediğini, kimseye haksızlık davranmadığını o terazide ispatlayacak. O terazide hesaptan sonra kimse Allah Azze ve Celle zerre kadar haksızlık yapmadığını göstermek için de terazide amelleri tartacak. Ancak kafirlerin amellerini teraziye koyduğu zaman, bugün var ya kafir gayrimüslim insanlar dernekler kurmuşlar, hayır işler yapıyorlar. Adam Afrika'ya gidiyor, su borusu açıyor, efendim fakirlere orada ilaç dağıtıyor, tedavi ediyor, bağışlarda bulunuyor. Bir sürü hayırla gelmiş olan kafirlere ise Allah Azze ve Celle amel defterini koydukları zaman terazide bir gram bile ağır gelmeyecek. Terazi oynamayacak. Normalde bir Müslüman böyle bir amel yapsa ağır basacak. Ancak küfürle, küfürle Allah'ın huzuruna geldiklerinden dolayı Allah Azze ve Celle o gün ne yapıyor? Onların amellerini sıfıra indiriyor. Bu yüzden Kef Suresinin 105. ayetinde Allah Azze ve Celle buyurur ki فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَ وَزْنَا Yani o gün kafirlerin terazisi bir gram ağırlık basmayacak. Ve bir tara. ondan sonra Müslüman'ın teraziye koyulduğun zaman bir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Tirmizi hadisinde geçtiği gibi 99 kitap günahı var. Amel defterini 99 tane kitap buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam günahlar olacak. Nedir bu günahlar? Büyüklük kitabın diyor ki ufuğun büyüklüğünde kitaplar o kadar kitaplar ki 99 tane olacak ve her kitap ufuk genişliğinde büyük kitaplar, günahlar işlemiş. Her türlü günah var. Kumar oynamış, içki içmiş, şunu yapmış, şunu yapmış. Ve bir de bir el büyüklüğünde bir kimliği olacak, bir kağıt olacak. Orada da sadece La İlahe illallah, Muhammedun Resulullah kelimesi olacak. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle onu iki tarafa tarttığı zaman, iyi amelleriyle kötü amellerini tarttığı zaman ne olacak? La İlahe illallah o bütün yapmış olduğu günahlara daha ağır gelecek. Niçin? Çünkü onu söylerken iman ile söylemiş. Çünkü ona uymuş, ona göre hareket etmiş. Yani la ilahe illallah bozulacak hiçbir yanlış hareket etmemiş. Yani şirk hiçbir zaman yapmamış. Şirk koşmamış. Allah azze ve celle isyanda bulunmuş ama asla ortak koşmamış. Ve ihlaslı kaldığından dolayı da Allah azze ve celle ona mükafat olarak o ihlasına karşılıkta o kadar yapmış olduğu sayfalar dolu günahı terazide hafif getirecek ve bir parmağa sığmıyordur peygamberimiz. Yani şu el içine sığmayan bir kimlik kadar olmayan kelime la ilahe illallah ise terazinin diğer kefesine koyulduğunda o daha ağır geleceğini de bizlere Allah Azze ve Celle bildirmektedir. Sonra değerli kardeşim, teraziye göre de kişinin doğru hesabı verildiğinden bir ispatı olacak ve o dilin konuşacağı terazideki dilin telaffuz edip tasdikleyeceğini görmekteyiz. Bu da olduktan sonra deniliyor ki insanlar sırata doğru yürüyecekler. Sırat köprüsüne yürüyeceğiz. Köprü dediğimizde değerli kardeşlerim, baktığınız zaman köprü bir geçittir. Başı var ve bir de sonu vardır. Ahiret gününde mahşer Gününden başlar köprü ve cennette tamamlanır. Altında ise cehennem vardır. Cehennemin tabakaları vardır ve etrafında kancalarla doludur. Ve o sırat köprüsü kıldan ince, kılınçtan keskin olacak ve bütün insanlık o köprünün üzerinden yürüyecek. Ve kimi o köprüye hızlı bir şekilde şimşek çarpması gibi hızlı bir şekilde geçecek. Kimi ise koçarak geçecek Kimi bir at hızıyla geçecek Kimi ise Düşüp kalka geçecek Kimi ise geçemeden o Köprünün altındaki Allah korusun cehennemin içine düşecek Peki sıraat köprüsü Ahirette mi başlıyor Yoksa dünyada mı başlıyor Aslında şu anda biz sıraat köprüsünün üstündeyiz Arkadaşlar çünkü Ölümümüzün sonu Bizi ya cennete vardıracak Allah korusun veyahut da Allah korusun cehenneme düşürecek. O yüzden aslında şu anda sizler Sıraat Köprüsü üstünde yürümektesiniz. Kılıçtan keskin, kıldan ince olan bir yol üzerinde hassas bir hayat sürdürmektesiniz. Ve bunu Allah için Peygamber aleyhissalatü vesselamın getirmiş olduğu yolda yaparsanız köprünün sonuna varabilirsiniz. Ama bu hayatında köprüye daha çıkarken yanlış yola girmişse o zaten köprünün sonuna varamayacak. Köprünün sonuna kimler varacak? Bu hayatını düzeltip Allah'ın ve Resulünün hoşnut olacağı istemiş olduğu şekilde yaşarsa o zaman köprünün sonuna varacağına da emin olabilir, kesin olabilir. Ve değerli kardeşim bunun dediğimiz gibi Kıldan ince, kılınçtan keskin olduğunu söylemiştik. Ve bunu da Saffat Suresinin 23. ayeti kerimede de Allah Azze ve Celle anlatmaktadır. Tabi bunu her akıl kabul edemez. Bazıları kalkıp bunu aklıyla tefekkür eder. Nasıl olur? Bir köprü kılıncı, kıldan ince, kıldan ince, kılınçtan keskin olacağını tabi anlayamaz. Ama Allah Azze ve Celle onu öyle yapacak ve insan mümin ne kadar imanı güçlüyse zanki orada bir beton asfalt var, köprü var gibi öyle geçecek. Ona kıl kocaman geniş bir yolmuş gibi gözükecek. Ama kafir ise Allah Azze ve Celle'yi inkar etmişse ona tabii ki o kıldan ince gözükecek. Kılınç gibi keskin gözüküp orada yürümeyip aşağılara en aşağılara düşeceğini görmekteyiz. O yüzden değerli kardeşim bazı bazı insanların bazı Allah'a inkar eden insanların bu köprüde geçmede müminleri önce bekleyecekler işte müminler geçsin eğer onlar başarırsa biz de başarırız diyerekten böyle hesaplar yapmalar olacak ve müminlerin suratli bir şekilde şimşek çakarcası hızlığında geçtiklerini görünce kendilerine güç bulacaklar. Ama o onları aldatacak ve onların cehenneme düşeceğini görüyoruz. Ve değerli kardeşim, mesafesi hakkında da ihtilaf vardır. Yani e, Sırat Köprüsü'nün uzunluğu ne kadardır diyerekten rivayetlere baktığımız zaman bazı alimler, İbni Kesir gibi büyük alimler, tefsir alimleri almış oldukları ayet ve hadislerde çıkartmış oldukları hüküm istimbat ederekten 3000 sene uzunlukta olduğunu söylemektedirler. Ve değerli kardeşim Kurtubi ise, İmam Kurtubi ise tefsirinde bu ayeti Fussilet Suresi, Es-Saffet Suresini açıklarken Sırat Köprüsü'nün en kısa zamanda geçileceği 100 senede olacak. Yani bir insanın 100 senede Sırat Köprüsünü geçeceğini bildirir. Ve en yavaş yani elleriyle dört elle yürüyerekten o köprü geçen Müslüman ise bunu bin senede başaracağını bildiriyor. Ve yine bazı alimler ise tefsir alimleri köprünün uzunluğunun on bin e, sene olduğunu bildirirler. Ve bazı alimlerde ne demişlerdir? Bu konuda kesin bir nas gelmediğinden dolayı bu tartışmalara girmemişlerdir. Allah Azze ve Celle biliyor diyerekten bu gaybi bir meseledir. Ehl-i Sünnet'in takındığı yol budur. Kesin nas olmayan sahih, belirli, açık bir, net bir sahih hadis yoksa Ehl-i Sünnet bu konuda susar. Yorumu tartışmaya girmez. Çünkü bu tartışmalar kişiye fayda veren, bilgi veren ilim olmadığını bildiklerinden dolayı. Çünkü Allah Azze ve Celle onun hakkında sadece bilgili, ilimle konuşmamızı bizlere emretmiştir. Ondan sonra değerli kardeşim, bir de bir fırka vardır, sapık fırkalardan, mutezile fırkası ne yapmıştır? Bunu tamamen inkar etmiştir. Sırat köprüsünün olmayacağını, böyle bir şeyin masal olduğunu, uydurma olduğunu diyerekten Buhari'de gelen ve diğer sahih rivayetlerde gelen hadisleri ne yapmışlardır? inkar etmişlerdir. Halbuki değerli kardeşim bu konuda biz akli olarak yorum yapmayız. Çünkü akılla nasıl kıldan ince, kılıçtan keskin diye yoruma girmeyiz. Bizler eğer bu konuda Allah ve Resulü'nden bir haber gelmişse semihana ve ata'ana işittik ve itaat ettik, iman ettik ve onunla kabul ederiz, inkar etmeyiz. Çünkü o gün o köprüden geçen peygamberler bile diyecekler ki Allahümme sellim sellim Allah'ım bizleri güvenli bir şekilde geçir buradan diye dua edecekler. Sahih hadislerde geldiği gibi peygamberler dahi o köprüden geçerken ve peygamberler dahi o köprüden geçecek onların tek duası ne olacakmış? Ey Allah'ım bizi selametle karşıya geçittir. Köprünün diğer tarafındaki olan cennete bizleri ulaştır diyerekten ne yapacak? Ee, e, ne olacak? Ne olacak? bilinmiyor. Yani e, şey dua edecekler. Onun dışında söylenen akli yorumlar, inkar edenler asla söylemeyeceğiz. Çünkü sahih hadisler var. Mutezilen yaptığı gibi akılla bu yolu çözmemeye çalışacağız. Ve yine alimler arasında tartışma olan peki bu Sırat Köprüsü çünkü Sırat Köprüsü'nü geçen artık cennetin kapısına geliyor. Köprüyü geçen artık cennetin kapısına gelmiş olacak. Sırat Köprüsü Müminler geçtikten sonra o köprü devam mı kalacak? Yoksa yok mu olacak, kayıp mı olacak? Bu konuda da yine selef alimleri kendi aralarında tartışmışlardır. Ancak doğrusu olan, ne dedik? Haber olmayan meseleleri tartışmamak, araştırmamak. وَلَا la مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ İlmin olmadığı konular üzerinde tartışma buyuruyor Allah Azze ve Celle. O yüzden bazı alimler bu konuda tartışmışlar, yazılar da yazmışlar. Bunu illa kabul etmek veyahut da inkar etmek ehli sünnetin itikadından değildir. Sadece kendi görüşünü belirtmektir. Ancak dediğimiz gibi gaybi meselelerde insanın böyle görüş bildirmekten uzak durup tartışmalara girmemesi daha hayırlıdır. Ve çoğu alimler de zaten bu söylemiş olduğumuz yolu izlemişlerdir. Ondan sonra değerli kardeşim, Kantar'a olacak. Köprüyü geçildikten sonra bir de Kantar olacak. Bunda teraziden başka bir şey olduğunu söyleniliyor Ve bu da cennet halkının, yani cennete girenlerin kendi aralarında daha husumet varsa onları çözmeden ne olmayacak? Cennete sokulmayacaklar. Kantar'a olacaktır. Ve Kantar'a değerli kardeşlerim, bütün haksızlıklar orada çözülecek. Yani bir şehit cennete girmeyecek takip borcunu ödemeyene kadar. Sıratı hesabı hepsini geçti. Teraziyi kurtardı ve sıratı da geçtikten sonra cennetin kapısına bir adım kala önüne kantar çıkartılacak. Denilecek ki dur daha bir engel var. Falan Müslüman kardeşine şu kadar borcun var. Şunu ödemeden geçemezsin. Bunun üzerine arasındaki o hesapları da ne yapacak ee, halledecektir ve bu konuda sahih hadislerde buharide ve Müslüm'de ve diğer rivayetlerde de gelmektedir. Peki Allah Azze ve Celle bunları neden önceden yapmadı diye aklımıza soru gelebilir. Bir insan der ki ya bunları hesaptan iyi halledilmedi. Neden ayrı bir kantar var? Orada da Müslümanlar kendi aralarında bunu yapacaklar diyerekten neden söylüyor? Cevaben ne deriz? Allah'a biz hesap sorma yetkimiz yok. Allah Azze ve Celle hesap sorulmaz Allah'tan ama Allah Azze ve Celle bizlerden hesap soracak ve değerli kardeşim yine bilmemiz gereken olay nedir? Bazı insanların, bazı insanların cennete, bazı insanlardan önce gireceklerini bilmekteyiz. O da kimlerdir? Onlar da değerli kardeşim fakirler olacağını, zenginlerden 500 sene önce hesaplarını daha önce vermiş olacaklar ve cennette olacaklar. Şehitlerin diğer insanlardan önce cennette olduklarını bildirmektedirler. Ve böylelikle bir de kalıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın havzı kalıyor. Yani Kevser havzundan da baldan tatlı, e, baldan tatlı sütten beyaz olan içeceğinden de cennete girmeden önce Sadece onun yolunda yürümüş olan Müslümanlara, Müminlere içtirilecek. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurur ki o havuzun belirli bir uzunluğu vardır. Yani bir nehir düşünün. Havuz etrafı kapalı ve o havuzun belli bir uzunluğu var. Mesafesi var. Farklı rivayetler geliyor. O kocaman olacak ve yıldızlar tanesi kadar da taslar olacak. Ve insanlar gelip o tasları alıp o havuzdan içecekler, içerken melaikeler gelip bazı insanları oradan uzaklaştıracaklar. Oradan uzaklaştıraraktan ne yapacaklar? Diyecekler ki sen hak etmiyorsun, atacaklar. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam ey Allah'ım bunlar benim ümmetim. Neden bunlara yasak ettirdiği ashabıma denildiğinde ona münadi diyecek ki onlar senden sonra dinde değişiklik yaptılar yani bidatler, hurafeler çıkarttılar o yüzden onlar hak etmiyorlar bu sudan içmeyi bunun üzerine peygamber böyle duyunca öyleyse benden de uzaklaştınlar. suhkan, suhkan diyerekten benden de uzaklaştınlar diyerekten o insanlara o kevser suyundan içtirilmeyecek ve alimler ihtilaf ediyorlar peki kevser suyu mu üstündür yoksa zemzem suyu mu? cennetteki kevser suyu mu üstündür Yoksa dünyadaki zemzem suyu mu? Zemzem. Ve sahi olarak kim biliyor? Cevap? Zemzem. zemzem suyu daha üstündür. Neden? Kim cevap biliyor? Çünkü Mekke'nin şeref, Başka? İbrahim Aleyhisselam. He, başka ne? Kevser suyu ile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kalbi yıkandı yoksa zemzem suyla mı? Zemzem, zemzem. zemzem suyla. Ve zemzem suyu da cennetten bir su olacak. Kevser su ise cennetten önce olan bir havuzdur dedik. Havuz suyudur ve o su çok farklı mübarek bir sudur içen bir daha ebedi hayatında susamayacak. Ama zemzem suyu o sudan daha e, Allah katında faziletlidir. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vesselam, Cibril aleyhisselatü ve sellem tarafından iki defa göğsü açılmıştır ve kalbi yıkanmıştır ve zemzem suyuyla yıkanmıştır. Şayet diyor alimler, kefser suyu faziletli olsaydı, onunla Allah Azze ve Celle'yi katırdı. Zemzemden faziletli olsaydı. O yüzden zemzemin daha bereketli ve faziletli olduğunu bildirmektedirler. Alem, biz bunlar tartışma yapmayacağız. Önemli olan yani böyle görüşler var. Kitaplara baktığınızda alimler ne kadar meselelere girmişler. O yüzden dinde geniş görüşlü olmamız lazım. Böyle kalkıp bir görüşe bağlı kalıp aşırı derece gitmememiz lazım. Önemli olan Kur'an ve sünnette sahih rivayetlere çelişkide bulunmaması lazım. Açık bir şekilde Kur'an ve sünnete muhalefetlik etmememiz lazım. Ve böylelikle cümlemi de bitirmek istiyorum değerli kardeşlerim. Ve insanlar cehenneme ve cehennete yerleştirildikten sonra arasında kocaman bir koç getirilecek. Ve o koç getirildiğinde seslenilecek ki Ey cennet ehli hepiniz buraya bakın Ey cehennem ehli buraya bakın diyerekten seslenilecek Ve denilecek ki biliyor musunuz bu koç nedir? Bu koç ölümdür, ölümü temsil etmektedir Ve onu kesilecek O koç kesildikten sonra melekler seslenecek ve diyecek ki Ya ehlul canna huludun vela maut. Artı bugünden itibaren size ebediyet başlamıştır. Bir daha ölüm yoktur. Ya ehlul cehennem, ya ehlul nar, huludun ve la maud. Sizlere de artık ebediyet vardır orada. Bir daha ölümü görmeyeceksiniz. Azap üzerinden azap görecekler. Ve böylelikle değerli kardeşim, insanın merhale merhale yaşamış olduğu bütün dönemleri açıklamış olduk. Allah Azze ve Celle bizleri, O'nun rızasına uygun bir şekilde yaşayan mümin kullarından eylesin. Amin. O'nun yolunda ölmeyi nasip etsin. Amin. Ve ahiret gününde bizleri peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber haşretsin. Amin. Ve bizleri cennete, firdevs-i girmemizi nasip etsin. Amin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike. Eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruke ve etûbu